Kim Resulullah'a itaat ederse, Allah'a itaat etmiş olur. Kim itaatten yüz çevirirse, aldırma. Zaten seni üzerlerine bekçi göndermedik ki. Münafıklar sana baş üstüne derler. Fakat yanından çıkınca, onlardan bir güruh, gece karanlığında senin söylediklerinin tersine planlar kurarlar. Allah, onların o gizli planlarını bir bir kaydediyor. Onun için sen suçlarını yüzlerine vurmaktan vazgeçte, Allah'a havalet, ona tevekkül et, sana vekil olarak Allah yeter. Kur'anı gereği gibi düşünmeyecekler mi? Eğer Kur'an Allah'tan başkasına ait olsaydı elbette içinde birçok tutarsızlıklar bulurlardı. Onlara güvenlik veya korkuya dair bir haber geldiğinde doğru olup olmadığını araştırmadan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 O halde bunlar sizden uzak durmaz, size barış teklif etmezler, ellerini sizden çekmezlerse onların nerede bulursanız yakalayın, öldürün. İşte bunlara karşı size kesin bir izin ve yetki vermişizdir.